ara kadiril meşru oğlu olan miktarın üzerine artması değildir. Vayalbagi ve yok. Yani ne demek onun böyle bir hakkı yoktur, değil mi? Artırmaması gerekir. Vayalbagi ve yok için gerekir. Yefalalı galiben, genellikle yapması. Mekanen Nabi Yusuf sallallahu aleyhi ve galiben. sallallahu genellikle yapmış olduğunu yapması gerekir. Vayaziru vayankusu bil maslahati maslahattan dolayı arttırıyor ve eksiltiyor. Ve arttırır veya ve eksiltir bil maslahati maslahattan maslahat için. Kevnesi ki kane Nabiye, sallallahu aleyhi ve, sellem, yezidu, ve yankusu, e, arttırıyor veya ve eksiltiyor ahiyar bazı bil maslahati maslahat için. Yani peygamber maslahattan dolayı Aleyhissalatu vesselam bazen eksiltip çoğalttığı gibi o da maslahattan dolayı arttırmalı ve eksiltmelidir. Vakalen Nevvi dedi ki, قال العلماء alimler dedi, "Vaktilafu kadr qiraati fi ahadisi Hadislerde kıraatin miktarının ihtilafu kar bihasb bihasbi ahwali. Hadilerin hesabına göredir." Yani ne demek? Yani hala hal hal göre değişebilir. Ha, yani hadislerde peygamberimizin kıraatinin farklı farklı gelmesi, bazısında uzun, bazısında kısa. Bunun neden nedir? Kana bir hasbil ahvali, hallerin durumuna göredir. Bakara'nın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya'demu min halil mu'minina fi vaktin. Müminlerin halini bildiği bir <gülüyor> vakitte bildiği zaman enhum mu'takku'lar yu'siru rattavi fato uzatmayı tercih ettiklerini istediklerini bildiklerimiz bildiği zaman faytov biru bihim onlara kıraati uzatırdı. Hı. Hmm. vaktin bir vakitte de belge seiru lahu li uzrin ve rahvihi bir özürden ve benzeri bir sebepten dolayı uzatmayı tercih etmedik etmedikleri zaman feyukaffifu o kıraati hafifletirdi. Hı. Hmm. vaktin bir vakitte de yurid istiyor İtala, ita, ita, ita, ita, ita, e, uzatmayı istiyor. Ve bir vaktin yaridu bir vakitte onu uzatmayı isterdi. Feyz me'ubuka çocuğun ağlama sesini işitirdi. Feyz habipu hafletiyor ki mertabete. Derye nasıl ki sahilde var olduğu gibi. Tamam. Şimdi burada Şeyhülislamı müteemiyeden, İmam Nübüviden aktarmış olduğu şey neydi? Yukarıdaki e, anlatmış olduğumuz yani bir önceki dersteki tesbih ve tesbihin miktarıydı. Değil mi? Şu anda neye geldik? Şu anda kırat ve kiraatın miktarına geldik. Şimdi biz biliyoruz ki Peygamber aleyhisselatü vesselam farklı farklı hadislerde, farklı farklı namazlarda e, farklı farklı miktarlarda Kur'an okumuştur. Öyle değil mi? Mesela örnek verecek olan var mı Peygamber aleyhisselatü vesselamın ne okuduğuna dair? Başka? Bakarak, Yok, cemaat namazlarını kastediyorum. Mesela akşam namazında Tur suresini okuduğu gibi. Doğru mudur? Tur suresini haber diyor, ben peygamberle beraber akşam namazına şahit oldum. Tur suresini okudu mesela. Başka? Okudu, okudu, okudu okudu. Sünnetinde. Değil mi? Farzında lazım bize. Cemaatla kıldı. Mesela bayram namazında ne okumuş? Başka? Bir de? Yok. Ayla suresiyle. Ha, bir de Gashiye suresi. Bir de başka bir zaman insan suresini okumuş mesela. Öyle değil mi? Başka? Helate ala insanihinun min aldhari okumuş. Başka mesela? Tamam. Sabah namazının sünnetinde. Tamam. Cemaatle okunan. Ee, namazlarda başka. Mesela Cabir'in rivayetinde sabah namazında ne kadar okurdu diyor. 60 ile 60 ayet ile 100 ayet arası okurdu diyor. Öyle değil mi? Mesela Ebu Sa'idin'in rivayetini gördük. Ee, öğle ve ikindi namazında secde suresi ilk iki rekatta, ikinci iki rekatta secde suresinin yarısı kadar okurdu diyor. Öyle değil mi? Ee, başka aklınıza gelen var mıdır? yatsı namazında uzun olan mufasalları okurdu. Değil mi? Mesela Vaka'a suresi ve benzeri gibi. Şimdi bunlar hepsi nedir? Mesela bazılarında sahabe bizzat <gülüyor> kıraatin miktarını isimlendirmiş. Yani demiş ki mesela Secde suresini, Tur suresini, Araf suresini bunların miktarını biliyoruz öyle değil mi? Bazısında da mesela takriben söylemiş. Demiş ki işte biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namaz kardık. 60 ile 100 ayet arasında okurdu demiş. Şimdi burada kasıt. Mesela bunlar hadislerde sabit olmuş ya. Şöyle bir şey diyebilir miyiz örneğin? Sünnet olan sabah namazında nedir? Uzatmaktır. 60 ile 100 ayet. Uzunca bir ayet. Bir de Peygamberin okumasıyla. Yani hani kana kiraetuhu mudden. Onun kıraati mudden. Nedir? Elhamdülillahi rabbil alemin. وَالرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ Bu şekilde. Tamam? Kiraati. Bir de Allah onu emretmiş zaten. Değil mi? وَرَدْدِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Kur'an'ın tertil üzere oku. Zaten normal hayatta konuştuğunda e, bir kelimeyi üç kere tekrarlıyor. Ve Hz. Ayşe diyor onun konuştuklarını parmakla sayabilirdiniz. Yani o kadar ağır konuşuyor. Ve konuştuklarını sürekli tekrar ediyor insanlara. Çünkü niye öz konuşuyor? Yani bugün bizim yaptığımız gibi uzun uzun bir meseleyi anlatmıyor. Tek e, bir şey söylüyor. Kısa söylüyor. Onu da tane tane ve tekrarlayarak e, söylüyor. Tamam. E şimdi e, biz burada ne diyeceğiz? Yani asıl soracağım konu orası. Sünnet olan bizzat bu mudur? Yoksa sünnet olan e, daha farklı bir şey midir? Kıraat için söylüyorum. Ha. Yani mesela örnek diyelim sen geçtin bize imamlık yaptın. Yüz ayet okudun. Sabah namazında. Tamam? Biri de sana dedi ki yani sen bizi çok sıktın hani yüz ayet okuma. Sen de dönüp ona şöyle mi diyeceksin yani? Peygamber Han sana Bukhari'de Müslüman'da sabit olan hadis 60 tane ayetle 100 ayet arası okurdu. Ta ezanın ilk okunduğu vakitte toplanıyorlardı. Ta neredeyse güneş doğana yakın namazı oluyordu. Namaz bitiyordu mu? Diyeceksin. Sünnet olan bu mudur? Ben sünneti yapıyorum mu diyeceksin? Hayır. Değil mi? Bak burada bu alimler. Bu hadisleri zikrettikten sonra işin tahkik boyutunu bize anlatıyorlar. Diyorlar ki bunlar doğrudur, sünnete varit olmuştur ama bunlar hallere göre değişen şeylerdir. Yani senin arkanda namaz kılarken hayra rahbeti çok olan, sana uzunca namaz kılmanı, kıldırmanı isteyen bir topluluk varsa elbette sen de secde suresini de okuyabilirsin, Araf suresini de okuyabilirsin, Bakara suresini de okuyabilirsin, sorun yok. Mesela karşılaşıyoruz, örneğin ben hatırlıyorum bir zaman memlekete gittim. Yani dört beş sene önce memleketime gitmiştim. Bazı arkadaşlar gelmişti, namaz kılalım dediler. Namaz kıldık. Bir tanesi dedi ki ben buraya gelmeden namaz kıldım geldim. Böyle gülerek söyledi. Ee, Allah-u Alem ben de dedim ki niye zaten namaz namaz vakti dedi namaz kıl yok dedi ya sen çok uzun namaz kılıyorsun ben sıkılıyorum. Ben dedim o şimdi ben namazı kılayım falan. Diğerleri de öyle dedi. Onların uzun dediği nedir? Yani çok uzun deyip e, adamı sıkan, bunu kendine dert edip düşündüğü mesele yani tahmin ediyorsunuz. Yani ya sabih isme rabbikele alâdır. Ya yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın yaptığı tavsiyedir. Orada anladım ki bu bile bu topluluk uzun geliyor. Yani bu bile çocuğun hani, kendine dert edilip e, başka bir yerde namaz kılmasını gerektirmiş. E başka bir yere gidiyorsun mesela adam diyor ki ya işte hocam eğer mümkünse uzun bir namaz kılalım. Hani kıraati uzatalım da uzatalım e, diyor. Onun için sünnet olan asli sünnet bihasebi dahvaldir yani hallerin durumuna göredir. Azla kılan bir topluluk varsa az kıldırırsın, çokla kılan bir topluluk varsa. Yalnız bu hadisler sana nerede faydalı olur? Söyleyecek olan var mı? Senin arkanda uzun namaz kılmayı isteyenlere peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yaptığını yaparsın. Tamam? Çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam kendi arkasında uzunca namaz kılmayı seven, hayra çok rağbeti olan bir topluluğa işte bu hadislerde varit olduğu şekilde namaz kıldırmış. Anlaşıldı? Sana burada faydalı olur. Yani ölen namazın ilk iki rekatını secde suresi kadar oku. Son iki rekatını onun yarısı kadar oku. Sabah namazında 100 ayet oku. Akşam, sure, akşam namazında Tur suresini e, oku. Yatsı namazda uzun mufassalları oku. Yani 28-27. cüzlerde olan surelerden bir tanesini oku mesela. Sabah namazda en uzun bildiğini mesela oku. Bu şekilde, tamam? Yani arkamızda uzun namaz kılmayı isteyen bir topluluk olursa bu, daha önce zikretmiş olduğumuz hadislerin bize faydası olur, öyle değil mi? Uzun namaz kılanlarda sünnet bunu takip etmektir. Çünkü Peygamber şüphesiz ki bizden daha iyisini bilir. Yani insanların rağbeti nereye kadardır değildir. Ama kısa veyahut da uzun kılamayan bir topluluğa geldiğimiz zaman ise her topluluğun hali kendi imkanın nisbetindedir. Yalnız ölçümüz nedir dedik burada? ve <gülüyor> etem Olacak, öyle değil mi? Enes hadisi Takfifte ölçüdür dedik. Öyle değil mi? Yani yaptığımız kısaltma namazın tamamlığına zarar vermeyecek. Namazın rükünlerine, şartlarına, vaciplerine zarar vermeyecek. Hatta dedik bazı fakihler ne diyor? Edna Kemal'i yakalamak lazım. Yani hafiflikte o Edna Kemal'in de altına düşmemek lazım. Anlaşıldı? İnşallah. Evet. Devam edelim. Bu kurabu kerif görülür. En yuha bir imamı feslati imamın namazı kerif görülür. Tahkik ifen bir katil katil etme ile katil etmesi kerif görülür. Lâyetenek yani mümkün olmuyor. La bu onunla beraber el meamumu mîlen itiyen bir nesnönü. Meamumun sünnetleri yerine getirmesi getirmesi. Sünnetleri, yani memum o hafiflikle beraber sünnet olan şeyleri yerine getirmekten temeküm bulamıyor, yani imkan bulamıyor, tamam mı? فَاتِحًا'nın dışında, ha. yani kastettiği Fatiha'nın dışında bir sure. <فَرْرُكُوه> ve ser sercide, e, üç 3 tane tesbihatı yerine getirmek gibi. Tamam. Yani biraz önce söylediğimiz şeyin aynısını söylemiş olduk, öyle mi? Yani bu şeyh de yukarıda zikretmiş olduğu gibi bazı âlimler gibi diyor ki yaptığımız takfif namazın vaciplerine, şartlarına zarar getirmediği gibi en alt sınır olan sünneti yapmamıza da imkan vermesi lazım. Tamam? Yani ama biz dedik nedir? Bu bir iştihattır. Yani bu bir şey değildir. Hani illa böyle olmalıdır diye bir nas yok elimizde. Sadece hani o namazdan kemal seviyesi olan sünnetlerden de istifade edebilmesi için Edna kemal olmalıdır, diyor. Evet. وَيُسَلُّٓاً <gülüyor> dile, en يُعْرَتِلَىٓاً ان يُعْرَتْلَىٰهِ قِرَاةً قِرَاةً tanı-tanı okuması sünnet oluyor. وَيَتَمَحْ حَلَىٰىٰ اَتَسْب۪هِ وَاتْتَشَهُد۪ذ۪ tesbihte ve yavaşça davranması sünnet oluyor. Bi-kadri ma yetemekkenu men kalfehu Arkasındakilerin güç getirmesi miktarınca teş teş teşebbütte ve tespitte yavaşça davranması sünnet olmuyor. Minel itiyami getirmesinde bin mesluni sünnetleri tesbih tesbihat ve ve benzeri sünnetlerini getirmesinde yavaşça davranması sünnet olmuyor. Bu en yetemekken ve min ruku'ihi ve sucudihi ve rukuunda ve secûdunda temekün etmesi de onun için ne oluyor? En yuratt ile en yetemekene fi rukuhi ve secûdi secdesinde ve ruku'sunda temekkün etmesi yani bir miktar beklemesi ta ki arkadakilerin sünnet olanı yerine getirmesini sağlaması için. Yani burada zaten dediğimiz gibi bu meselelerin hepsini insan aklında tutmasa bile Enes hadisini hiçbir zaman unutmayacağız. Değil mi? Ma sabra tu salaten şey اَخَفَّ ve ee, وَأَتَمَّ صَلَاتًا diye. Yani اَخَفَّ ve وَأَتَمَّ صَلَاتًا En hafif olsa bile kıldığımız namaz ama ne olacak? اَتَمَّ صَلَاتًا olacak. Yani namazımız tamam bir şekilde olacak. Ha bu tamamlık yerine geldikten sonra eftal olan nedir? Tamamlığı yerine getirdikten sonra eftal olan sünnet olanın edna olanını yani kemal olanını yerine getirebilmektir. Tamam inşallah. Zaten normalde belki e, yani görmüşsünüzdür de özellikle işte tesbihlerde Fatiha'da belki birçoğunun okuduğu Fatiha vakitten dolayı değil ne okuduğu belli olmadığından dolayı namazı e, olmayabilir. Veyahut da söylemiş olduğu tesbihler mesela. Yani neredeyse e, yüz kere Mesela tesbih yapıyor ya işte Subhanallah, Subhanallah namazdan sonrası için e, söylüyorum. Hepsini toplasan bir dakikada bitiriyor adam yani. Elin Mesela elinde bir tesbih elini atmasıyla sondan çıkması bir oluyor. Yani bu kız bu şey nereden geliyor e, diyorsun? Bu değil tabi kasteden Yani Allah Azze ve Celle bize papaganlık yaptırmak için öyle değil mi? Veya ağzımızı yormak için veya horozun hadiste geldiği gibi yerden bir şeyler alma, aldırması için bize bunları yaptırmıyor. Ta ki ağız e, onunla bereketlensin, kalp ondan alacağını alsın ve o hayata yansısın diye. Yani sen subhanallah dediğin zaman Allah sana bunu 33 kere söyletiriyorsa bunun bir manası var. Veya namazda sana bunu 3 kere e, rukunda en az veyahut da secdende söyletiriyorsa bunun bir manası var. Öyle değil mi? Yani kalp ondan istifade etmesi lazım, zihin ondan istifade etmesi lazım ki bir yansıması e, olsun diye. Ama işte subhanallah ve subhanallah sonra bir ve ala desen e, bundan ne sen bir şey anlarsın ne de bu yerine gelmiş olur. Evet en <gülüyor> en birinci uzatması imam için sünnet sallallahu aleyhi uzatıyor. Uzatıyor. <gülüyor> tamam. Bu sünnet nedir? Bu sünnet bütün hadislerin Mecmuundan da aynı zamanda ortaya çıkan bir sünnettir. Namaz kıldıran imam için sünnettir ki Birinci rekatı ikinci rekatından daha uzun olsun. İlk iki rekatı da Üç ve dördüncü rekatından daha uzun olsun. Tamam? Bu bir sünnettir. Yani şimdi bir sonra okuyacağımız konu ile Bu konu arasında bir bağlantı var. Bu ondan kopuk olarak bir sünnettir. Çünkü mesela bir sonra okuyacağımız konu ihtilaflı bir meseledir. Ama şu an zikrettiğimiz mesele bu ittifaktır. Yani birinci rekat Peygamber Ebû Katâ'nın hadisinde olduğu gibi birinci rekatı Peygamberimizin ikinci rekatından daha uzundu. Ebû Saîd el hadislerinde de varit olduğunda Ebû Hureyre'nin bir ve ikinci rekatı Peygamber'in 3 ve dördüncü rekatından neydi? 3 ve dördüncü rekatından daha uzundu. Tamam? Ve istahab musta'ab olunuyor din imamın için iza ida hasse bi dâhilin ve huve ee, namaza girmek isteyeni e, giren birisini hissettiği zaman e en ile en youtiyle ruku ruku uzatması mustağol olmuyor. Hatta yel hakahu hudda fihi. Ta ki namaza giren onlara ilhak olana kadar bu yudriket raket ve raketi idrak edene kadar. Ya aleten da bu ala derike. Bunun üzerine ona yardımcı olarak lamma rawaahu ahmadu ve abu daawudha ahmadu ve abu daawudha rawaya tu'nunu ray min hadisi abi abi ibni abi afa ibni biha afa hadisun daari fi sifati fi sifati sifati salati nabi nabi sallallahu aleyhi ve sellem namazının sıfatındaki adına vârid olduğundan dolayı annehu faqa kurcha yaqumu e, fir firra katile ile bir e, birinci rekatı Öyle ki birinci, rekâta, birinci rekâta ayakta dururdu. minsalatiz zuhri, öğle namazında. Hatta la yesma'a, vaka'a kademin, ta ki bir ayak sesi işitmeyinceye kadar. Yani bütün ayak sesleri kesildikten sonra peygamberimiz ne yapardı? Rukuya giderdi. Onu söylüyor. Mâlem yeşukka, hâzhi intidaru, bu ayakta durma. Bu bekleme. Malem yesukka hadal intizaru bu bekleme. Yok. Bak. Enhu kana yaqumu fi'r rak'ati'l ula min salati'z zuhri hatta la yasma'a waqa'a qadamihi. Burası ne? Burası hadis. Tamam? Hadisin parçası. Sahabe diyor ki peygamberimiz öğle namazında ayak sesleri kesilinceye kadar ayakta dururdu. Şimdi şeyh buna kayıt getiriyor. Diyor ki malem yesukka hadal intizaru ala ma'mum. Bu hangi süre nispetindedir? Arkada namaz kılanlara zor gelmediği müddetçedir. Hani sen diyelim ki bu hadisi aldın. Misal, dedin ki Peygamberimiz ayak sesi işitinceye kadar ayakta beklerdi. Çarşının ortasındaki bir tane mescitte namaz kıldırıyorsun. Ee, önünden geçen giriyor içeriye, önünden geçen giriyor içeriye. Yani bir rekatı yaklaşık e, ne kadar süre kılman lazım? Öbür ve öbür vakte kadar şey yapman lazım çünkü insanlar ha bire camiyi gören diyelim veya mescidi gören giriyor namaz kılıyor. Şimdi sen burada sünneti yerine mi getirmiş oldun? Değil. Bu defa arkadakileri perişan ettin. Öyle değil mi? Namazda bekleyenler daha henüz birinci rekat alır. Bu yanlış anlaşılma olmasın diye ne diyor? Diyor ki مَا لَمْ şu هَذَا intizaru عَلَى مَأْمُم۪ينَ Yani bu bekleme arkada olanlara rahatsızlık vermediği, ağır gelmediği sürecidir. Bunun delili de nedir? Önceki derste geçen hadislerdir çünkü arkadakilere uzatarak sıkıntı vermek nehyedilmiştir. Evet. Meşakkat verirse sıkıntı verirse bu terkeder. Li anne hürmetu çünkü li anne hürme hürme sonra nasıl hürmetu gelir? Mübarek insan. Evet. Li hurmetel lazı ma'ahu e a'zamu min hurmetel lazı lem yedhul ma'ahu. Yani çünkü hurmetel lazı ma'ahu onunla beraber namazda olanların hürmeti yani onlara ihtiram etmesi hakkı e a'zamu daha büyüktür min hurmetel lazı lem yedhul ma'ahu. Kendisiyle beraber namaza girmemiş olanların hürmetinden daha büyüktür. Yani ne demek istiyor? Diyor hani burada asıl olan arkasında namaza durmuş, namaza dahil olmuş olanların hakkı mıdır? Yoksa henüz namaza dahil olmamış yoldan geçen namaza sonradan iştirak edenlerin hakkı mıdır? Şüphesiz ki namaza dahil olmuş olanların hakkıdır. Öyle mi? Sen namazı niye uzatıyorsun? Henüz namaza girmemiş olanlara bir hak tanımak için. Öyle mi? Ama sen bunu yaparken kendinle beraber olanların bu defa hakkını çiğnemiş oluyorsun. Onlara ne yapmış oluyorsun? Onları ağırlaştırmış oluyorsun. İşte böyle olmaz diyor yani. Beraber olanların olmayanlara göre hürmeti daha fazladır. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Yani fıkıhta ihtilaf edilmiş olan şöyle bir mesele var. O da nedir? O da şudur. Diyelim ki imam namaza girdi. Namaza girdikten sonra, hani insanlar namaza gelip sonradan katılıyorlar ya, İmamın o katılanları beklemesi sünnet midir? Yoksa sünnet değil midir? Tamam. Mesela bazen birinci rekatı kılıyor. Çünkü birinci rekatta sen bekledikçe, Adam namaza katılıyor ve namaza katılmasıyla beraber bir rekatı seninle beraber idrak etmiş oluyor. Öyle değil mi? Sen ayaktayken gelip adam sana yetişiyor mesela. Bu sünnet midir yoksa bu sünnet değil midir? Yani önce konuyu anlatalım sonra metindeki yanlışlığa değinelim. Şimdi normalde İslam alimleri bir grup alim demiş ki bu sünnet değildir. Yani imamın namaza sonradan katılanları beklemesi, Onları gözetlemesi, ayak seslerine bakması bu kesinlikle şey değildir demişler. Bu kesinlikle e, sünnet değildir, hata mekruhtur e demişler. Niye mekruhtur? Çünkü demişler bir bu ibadette teşriktir. Öyle mi? Bu ibadette teşriktir. Yani sen o ibadette de demişler Allah Azze ve celle'yi, huşuyu namazda okuduklarını düşünmekten İşin içine neyi katıyorsun? Arkadan gelenleri katıyorsun. Acaba bitti mi? Acaba geldiler mi? Acaba vesaire. Sen bunu şeye katıyorsun, ibadete katıyorsun. İkincisi demişler bu arkada duranlara eziyettir. Öyle mi? Arkada duran adam sonradan gelen adamı beklemeye şeyi yoktur. E, nedir adı? Hakkı yoktur. Sonradan gelenler demişler. Yani ya insanların bir kısmı hani birinci tekbire yetişmek için acele edip ecrin fazlasını alanlardır veya da umursamayanlardır. Öyle değil mi? Veyahut da yetişmeyenlerdir. Yetişmeyenler de iki kısımdır. Ya adam umursamıyor, zaten bu önemli değil. Kendi eliyle kazandığının karşılığıdır. Veyahut da bir özürden dolayı birinci tekbire yetişmemiştir. Mesela koşturmuştur, yağmur olmuştur, arabadan geçinmiştir vesaire. Bunun içinde senin onu beklemene gerek yok. Zaten Allah azze ve celle ona ecrini verecek. Eğer sürekli birinci tekbire yetişmek için acele eden bir adamsa senin onun için acele etmene gerek yok. Zaten Allah azze ve celle ona ecrini verecek. Onun için demişler ki bu ne değildir? Bu caiz değildir. Yani birini arkadan geleni beklemek. Bazı alimler de demişler ki bu sünnettir. Yani arkadan gelen adamı beklemek. Bu demişler nedir? Bu demişler sünnettir onların hakkını. Tabi hangi kayıtla son, arkada duranlara zor olmayacak ve onlara meşakkat olmayacak kaydıyla. Demişler bunun delili nedir? Demişler bunun birinci açık ve sarih delili şudur. Bu bizim önümüzdeki şey var ya Kenan Nebiyü sallallahu aleyhi ve selleme يُطَوِّلُوا Birinci rekatı uzatırdı. Bu hadis nerede sabit olmuş? Bukhari ve Müslim'de Ebu Katade'nin hadisidir değil mi? Sünenlerdeki bir lafzında diyor ki Ebu Katade, biz zannederdik ki, bak biz zannederdik ki, peygamberimiz bununla geriden gelenlerin rekata yetişmesini istiyor. Tamam Yalnız bu sahabenin neyidir? Bu sahabenin anlayışıdır. Tamam yani peygamber Aleyhisselam birinci rekatı uzatıyor ya bu kat'a da bunu söylüyor. Sünenlerde varit olan bir rivayete bunu illetini kendince ne olarak açıklıyor? Radiyallahu an. Diyor ki biz zannederdik ki fazanenne diyor zaten girişine. Peygamberimiz bununla insanların namaza yetişmesini istiyor. Yani insanların namaza gelmesini istiyor. Demişler bu birinci delildir. Yani sahabenin anlayışı bizim anlayışımıza mukaddemdir demişler. Tamam Sahabe peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sebepten dolayı beklediğini söylerdi. Yine önümüzdeki hadis de mesela yani peygamberimiz ta ayak sesi işitmeyinceye kadar öğle namazında ne yapardı? Ayakta bekler demişler. Bunlar demişler sarihtir yani imamın arkadan gelenleri gözetleyebileceğine dair. Ayrıca demişler biz genel olarak biliyoruz ki İslam insanların cemaat namazı sevabını almasına teşvik etmiştir. Mesela hatırlıyorsanız daha önce de e, zikretmiştim. Demiştim sünnetlerde varid olan bir hadiste bir tane sahabe bir gün camiye giriyor, mescide giriyor. İnsanlar namazı kılmışlar. Değil mi? Namaz bitmiş. Peygamber Aleyhissalatu ne diyor? Men yetesaddaku ala hada. Kim bu adama sadaka verecek? Ya yani neyi kastediyor burada? Kim kalkıp onunla beraber bunu niye yapıyor? Ta ki adam cemaat ecrinden mahrum olmasın diye. Öyle değil mi? Belki bir özürden dolayı kaçırmış, cemaat ecrinden mahrum olmasın. Zaten diyorlar, umûmen şeriat insanların cemaati cemaat sevabına nail olmasına teşvik etmiştir. Doğru mudur? Doğrudur. Ondan dolayı diyorlar ki bu nedir? Diyorlar ki bu sünnettir. Zaten bu görüşün delilleri de kuvvetlidir. Burası anlaşılmıştır öyle değil mi? Ama hangi kayıtla? Bak bir kayıt getirdik burada, arkamızda duranlara ağır gelmemesi kaydıyla. Tamam? Arkamızda duranlara ağır gelmemesi kaydıyla. Peki birimizde ise siz burada sünnette varit olmuş olan bir şeye e, kafanızdan kayıt mı getiriyorsunuz? Hayır. Başka hadislerde biz anladık ki geçen dersimizde gördüğümüz Ebu Hureyre hadisinde, Ebu Said şey e, Muaz'ın hadisinde biz neyi gördük? Biz gördük ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam genel olarak namazda arkadakilere zarar verecek, onları sıkıntıya sokacak kadar uzatmayı yasaklamış. Şimdi bura meselemiz anlaşıldıysa eğer metnimize dönelim. Şimdi metni bir daha okuyalım. Bak dedi ki: Ve yüstahabbu lilimami. İmam için müstehaptır. İza ahassa hissettiğinde bir ee, bidahilin namaza gideni ve o firruku'i o ruku'da ise en ile ruku'a ruku'yu uzatması nedir? Müstehaptır. Hatta yelhaquhu adahilu. Ta ki dahil ona iltihaksın. Sonra akabine bir hadis zikretti. Hadisin konuyla alakası var mı? Hadisin konuyla alakası yok değil mi? Kendisi rukuyu anlatıyor. Hadis ayakta durmayı anlatıyor. Anlaşıldı. Yani şeyh, kitabın yazarı müellif, rukudu imamın uzatması gerektiğini söylüyor. Öyle mi? Ama hadis neyi söylüyor? Hadis ayakta durmasını söylüyor. Peki niye bunu söyledi? Sebebi? Çünkü ona göre na rekatın idraki, rukunun idrakiyle gerçekleşir. Tamam? Böyle düşündüğünden dolayı ayakta olan rekatı idrak etsin diye bekliyorsa rükuda da bekler. Çünkü bak ona göre ne vardır? Ona göre çünkü rukuyu idrak eden namazla idrak eder. Burada bize tabii ne çıkmış oluyor ortaya? Kitap okurken özellikle mesela hepimiz aynı hataya düşüyoruz ama çok önemli bir nokta. Kitabı böyle tahkik gözüyle okumak. Yani hani mesela çünkü ben diyelim örneğin size önce bir mukaddime yaparım. Önce mukaddimemi size kabul ettirdikten sonra zikretsiz benim mukaddimemi düşünmez benim mukaddimeme teslim olursanız mukaddimemin akabinde zikrettiğim bütün deliller size göre benim söylediğim, biraz önce zikrettiğim mukaddimeyi destekliyor anlamına gelir. Öyle mi? Onun için mesela biri bir konuda istidlal yapmadan önce bizim onun mukaddimesine bakmamız lazım. Yani önce mukaddimesi hak mıdır yoksa değil midir? Çünkü mukaddime e, yanlış olduğunda hani illa batıl veya hak olmasına gerek yok. bir mesele de olabilir. Sahih olmadığında yanlış olduğunda biz mukaddimede uyanmazsa Akabinde zikretmiş olduğu bütün deliller bizim için nedir? Akabinde zikrettiği bütün deliller bizim için geçerli e, olmuş olur. Ki zaten günümüzün en büyük sıkıntılarından bir tanesi de budur. Yani fıkıhtan mesela bize bir fikir babında. Yazılmış birçok fikir kitapları var. Yazılmış birçok işte kitap sayısı çok tercüme, telif vesaire. Önce girişte bir mukaddime var. Öyle mi? Adam o mukaddimeyi çok güzel bir şekilde anlatmış. Yani muhatabının e, kafasını, aklını alabileceği ve kabul edebileceği şekilde anlatmış. Güzel cümlelerle süslemiş, 10. sayfa mukaddime bitiyor bu defa delil faslına geçiyoruz. Bak deli, artık çünkü sen mukaddimeye teslim olduktan sonra delil faslını ne yapmıyorsun? Delil faslını düşünmüyorsun. Tamam diyorsun bu getirdiği bütün deliller onun o mukaddime zikretmiş olduklarını şey yapıyor, e, zikrediyor. Onun için burada da biraz öyle oldu. Burada biz ne diyeceğiz? Tabi burada kasıtlı yapılmış bir şey yok. Yani müellifin yaptığı kendi mezebine göre doğrudur çünkü ona göre rukuyla ayakta imamı idrak etmek arasında fark yoktur. Sadece dikkat çekmek babından söyledim. Yoksa kasıtlı yapılmış bir tedlis vesaire söz konusu değildir. Evet. Buyur. Ve bir cümleti. Feyyibu. Feyyibu. Feyyibu imamı imam üzerine vâcib olur. En yora e hal hallerine riayet etmesi ilan üzerine başkadır. Ve yurae itma' masalat ve itiqanaha namazın tamamlamalarıyla tamamlayıcılarından riayet etmesi vacip olur. Ve yakunu bu şekilde oluyor. Ve yakune. Yani veyine olmasa yani yurae ve yakuna. Tamam? Ve yakuna olması muktedien bihediyin nebi. Peygamberimizin hediyine yani sünnetine yoluna uyması da onun için ne oluyor? Vacip oluyor. Amilen bir vasayahu ve awamirihi. Yani peygamberimizin vasiyetleriyle ve emirleriyle amel ederek ona uymak da vacip oldu. Fe el hayru lil Onda bütün herkes için ne vardır? Bir hayır vardır. Evet. Zaten bu kısmı daha önce de açıklamıştık. Devam edelim. Burayı mı? Ee. Ve bazı imamlar kad yetesahalu kolay alıyor yani basit basite alıyor fi'şenil imameti ve mesuliyetaha imametin durumunu ve imametin e, mesuliyetini basite alabilir. Yetesahalu kökü nereden geliyor? Aslı sehel değil mi? Sonra sahel sonra Sehel de ne demekti Arap lügatinde? Sehel Mesela bir şeye sehlun dediğimizde kolay değil mi? Yetesâhelû kolaya alıyor desek olmaz. Yani kast basite alma. Hani böyle kolaymış gibi, basitmiş gibi davranma. وَيَتَغَيَّبُ كَثِيرًا عَنِ الْمَسْجِدِ Çok o zaman mescidden gâib olur. Yani mescide haz gelmez. Tamam mı? اَوْ يَتَأَخَّرُ عَنِ الْحُدُورِ da namaza hazır olmaktan ne yapar? Gecikir. مِمَّا يُحْرِجُ الْمَأْمُمِينَ yani me'mumlara sıkıntıya sokan bu davranışlarda bulunur. Ve yusabbibu eşşikaka. değil, Eşşikak. Yani ve e, insanlara ağır gelmeye sebep olur. Ve yuhawwishu al musallin. Namaz kılanların kafa yani namaz kılanların üzerine karıştırır. Havweşe normalde ne demek? Mesela tehviş misal Diyelim hemen hani cep telefonunuzu radyon e, radyonun yanına koyun. Ee, cep telefonu çaldığında nasıl bir ses çıkıyor? Bir cızırtı oluyor ya hani yayın karışıyor. Mesela buna da tehviş e, deniliyor. Yani ve şu alal musallin. Adam mesela namaz kılıyor düşün. İmam geldi mescide girdi, geldi safa durdu, insanların şeyini de karıştırıyor. Yani insanların kafasını da karıştırıyor. Ve yakunu hadzal imamu kudveten eten Bu imam kötü bir örnek oluyor olur. Lil kusala tembeller için vel bil mesuliyette, sorumlulukta gevşek olan insanlara kötü örnek olur. E şimdi düşünün diyelim ki size namaz kıldıran imam her gün namaza yarım saat geç geliyorsa zaten tembeler için gün doğar. Değil mi? İmam yarım saat geç geliyorsa ben bir saat de geç gelsem sorun yoktu herhalde. فَمِسْلُ هَذَا يَجِبُ الْأَخْضُ عَلَى يَدِهِ فَمِسْلُ هَذَا Bunun gibi olan, yani bunun gibiden kastı ne? İmamı kastediyor değil mi? Hani böyle bir imam. Yani misluhaza bunun gibi bir imam, geç gelen ya da hiç gelmeyen bir imam. يَجِبُ وَاجِبُ oluyor اَلْأَخْضُ el يَدِهِ اَلْأَخْضُ عَلَى يده bir tabir. Öyle değil mi? Bir deyim. Manası ne? Kişinin elinden tutmak. Biz Türkçe'de de kullanıyoruz ya mesela. Kişinin elinden tutmak. Kastımız ne burada? Mesela elimden tutsalar da böyle olmazdım diyor adam. Öyle değil mi? Yani birileri bana yardım etse, birileri bana yol gösterse, nasihat etse ben bu durumda olmazdım. Arap lugatında da aynı, man aynı manaya geliyor. hatta yuwaziba ala ada'i muhimmatihi hazmin, yani hatta taaki yuwaziba devam etsin e, ala ada'i muhimmatihi kendi mühimmesine yani kendi görevine görevini eda etmeye devam etsin hazmin ciddiyetle ve la yunfiral musallina ve namaz kılanları nefret ettirmesin ve yu'addila imamata el masjidı mescidin imametini boz, bo, bozmasın yani e, işlevinden alıkoymasın tatil normalde ne demek Nasıl? Yani mesela diyelim ki sen bir makine bozulduğunda ne diyorsun? ''Atal'' diyorsun değil mi? Yani onun bozuk olduğunu ifade ediyorsun. ''Tatile'' ne diyoruz? ''Otle'' diyoruz değil mi? Boş olduğu için, bir şey yapılmadığı için ''Otle'' kelimesini e, kullanıyoruz. Onun için daha önce de demiştim ya size, kelimelerin asli manasını bilmek önemli. Yani sözlüğü açtığımızda mesela işte diyelim ki ''bozdu'' misal. illah dediğimde Allah'ın isimlerini bozdu mu diyeceğiz yani? Olmaz değil mi? Kelimelerin aslı, asli manasını kavrarsak yani ne mesela dedik ya kolaya sehel denmiş. Yani niye sehel denmiş kolaya? Hani sehel kelimesi kullanılmış. Şey olduğundan dolayı hani basit, e, böyle çok önemsenmeyen mesela Bunu anlarsak kelimenin kullanıldığı bütün manaları yerine göre de ne yapmış oluruz? Kelimenin kullanıldığı manaları da anlamış oluruz. اَوْ يُنَحَّا عَنِ الْاِمَامَةِ اَوْ yunha yunha ne demek? tenahha el dediğimizde ne anlama gelir? Yani ordu çekildi. Tamam? Yunahha bir şey olduğu yerden çekmek, kenara koymak vesaire uzaklaştırmak. E yunahha anil imameti imametten uzaklaştırılır ida lem yerci ila sawabihi doğru olana dönmediği zaman. Yani şeyh diyor ki eğer bu tip bir imam varsa Müslümanların üzerine vacip olan onu elinden tutmalarıdır. Elinden tutmaktan kasıt yani nasihat edip emri bil maruf yapıp ona doğruyu göstermeleridir. Niye? Ta ki mes mesuliyetini eda ederken ciddiyetle eda etsin. insanları yani namaz kıldıranları nefret ettirmesin. Ondan sonra mescidin imametini bozguna uğratmasın. Ee, ve ne olsun eğer bunların hiçbirini yapmazsa da eftar olan onu ne yapmaktır? İmametten uzaklaştırmaktır. Allahümme vaffiqna lima tuhibbuhu ve terdahu Allah'ın bizi sevdiğin ve razı olduğuna muvaffak kıl. Yani başarılı kıl. Anlaşılmayan bir şey. Bu. Eğer beklemişsen, onun geldiğini görmüşsen, en azından Fatiha okuyacak kadar bekleyebilirsin. Tabi onun da o esnada hani böyle artık gece namazı kılıyormuş gibi Fatiha okumaması lazım, çünkü o da diğerlerinin üzerine bu defa meşakkat getirir. Ama beklemek zorunda değilsin ha. Bak sen burada imam beklemek zorundadır. tartışmıyoruz. Beklemesi olur mu, olmaz mı? Tamam? Yoksa imam mutlaka beklemelidir. Yani konuşulan konu bu değildir. İmam beklemeyebilir. Çünkü asıl olan arkadakileri gözetmektir. Öyle mi? Sonradan gelenleri gözetmek değildir. Ama diyelim imam daha yeni bitirdi mesela, diyelim kiraatını. Tam rükûya giderek baktı biri girdi. Ya yani bir dakika onu bekleyebilir. Mesela bu insanların üzerine çok ciddi meşakkat getirmiyor ama yerine göre. Yani sen arkandakilerin mesela bunun sıkıntı yapacağını. Şimdi misal örnek veriyorum. Ee, özellikle mesela iş ortamından örnek verdim ki hani işçi olan insanlar öyle rahat namaz kılamıyorlar. Yani mesela adam namaz paydosu on dakika adamın. Şimdi e, bu adamın kafasında bir on dakika var yani namaz için. Misal, sen, adam senin arkanda güzel güzel namaz kılıyor. Diyelim ki sen iyi bir imamsın. Onlara tevhidi ve sünneti sürekli aşılayan bir imamsın. Bir tanesi arkadan geldi, girdi, sen durdun bekledin. Yani adam bu defa o şeyini de kaybedecek. Yani namazda olan, acaba geç mi kalacağız? Acaba işte iş yerine gidince fırçamayacak yiyeceğiz falan. Tamam. Bu duruma göre, hale göre imamın ayarlaması gereken bir şeydir. İmamın ayarlaması gereken bir durumdur. Bak zaten Peygamber aleyhisselatü vesselamın özellikle dedi ki akra olan, daha sonra mesela sünneti iyi bilen. Yani bak dikkat ederseniz hani böyle e, hep ilme yönelik şeyler. İmamette insanı öne geçiren şeyler hep ilme yönelik şeyler. Niye? Ta ki imam durumu şey edebilsin. Hani bu tip durumları ayarlayabilsin. E, belli bir ölçü koyabilsin yani. Tamam Mesela bir tane bir zaman bir arkadaşım anlatmıştı Mısır'da demişti yabancıydı yabancı bir arkadaş demişti bir zaman bir arkadaş beni şeye davet etti iftar yemeğine davet etti ben de taksiciyle beraber taksici beni o mantıkaya götürüyor. E, Tabi Mısır'ın halkı çok şey bir halk, böyle e, çok gevşek bir halk. Böyle hemen o arada senden muhabbeti kurur, telefon alır, adres alır. Yani böyle bizdeki gibi bir resmiyet bir şey yok aralarında. Biz de diyor yol boyunca konuştuk, sohbet ettik falan. Tam diyor ineceğim yerde bir tane şey var, e, bir tane mescid var diyor. Ben de diyor dedim ki, adam da bana dedi ki işte ben de bugün evdekilere söz verdim. E, eve gideceğim şeyi kılma, e, yemeğe, iftara eve gideceğim diye evdekilere söz verdim. Demiş. Ben de diyor adama dedim ki ya bak gel yolda da diyor baya bir şeyler anlattım buna. Bak cemaat namazıdır. Gel şu mescide gidelim. Beraber cemaat namazını kılalım Sonra sen git ben de gideyim. Demiş şeyh böyle yapma. Bak ben evdekilere söz verdim. Zaten evi de o mıntıkadaymış yani. Girdik diyor. Neyse adamı ikna ettim. Soktum namaza durduk diyor. On dakika, on beş dakika, yirmi dakika, yirmi beş dakika, otuz. Adam okuyor diyor. Yani tabii <gülüyor> Yani taksici namazı bırakmadı gitmedi ama diyor yani o namazdan çıkarken bana o bakışı, o <gülüyor> tavrı falan zaten belliydi diyor adam. Sonradan diyor o mıntı, evine gittiğim kardeşe sordum mesela demiş ki bu şey bellidir yani bu cami hani bellidir. Bu imam zaten gecede beş reka, cüz, altı cüzle teravih teravihi kıldırıyor yani isteyen geliyor bu şeye bu camide namaz kılmaya. Şimdi tabi mesela bu tip durumlar da oluyor. Şimdi bir daha o taksici belki ömrü billahi cemaatle namaz kılmaz. Yani cemaatle namaz kılmaya tövbe eder adam o durumda. Onun için imamın zaten o yanlış bir şey yani arkadakiler razı olsa bile mesela Ramazan vaktinde bir de sen kendi mıntıkanda senden başka kimsenin olmadığı bir yerde yaşamıyorsun. Hepimiz şehirde yaşıyoruz yani arkana bir senin dışında bir sürü insan durabilir şeye, namaza. Böyle bir ortamda uzatabilirsin çünkü geriden gelebilecek kimse yok. Yani kapı kapalı öyle mi? Ee, gelebilmesi için seni gidip kapıyı açman lazım. Ama normal umumi namaz kılınan yerlerde ne olursa olsun bu tip şeylere dikkat etmek lazım. Tamam? Bu da bir latife babından. Sorusu olan var mı başka konumuzda alakalı? hal? Buyur. Namaz bazı mesela uzun kısa olan mı? Tabi. sünnet olan olur. Çünkü yani uzun olan onu farklı bir şekilde tatmin edebilir. Öyle değil mi? Kıldığı sünnet namazını daha huşulu daha uzun kılabilir. Veyahut da gece namazında yani hayra bu kadar rahbeti olan bir adam bunu başka bir yolla şey yapabilir, tatmin edebilir. Ama öbürü nefret etti mi kötüdür. Yani namazdan, namazın içerisinden nefret ederse bu onun şeyinde kötüdür, onun şahsında kötüdür. Zaten iki cemaat kesinlikle yapılmaz. Yani hani bir cemaat biz kılalım uzun olanlar sonra bir cemaat siz kılın e kısa olanlar aynı camide aynı yerde olmaz. Ancak farklı mıntıkalarda belki olabilir yani. Resulullah'ın Muaz ile yaptığı gibi. Hani bir mescitte uzun kılınır, bir mescitte biraz daha kısa kılınır. Evet. bunu söylemesi hocam mesela? Kısa Mesela imam mesela halini. Hı. Hmm. söylemesi Ya eğer mesela bir kere kıldır rahatsız olduysa, şeye söyleyebilir, ee, imama diyebilir. Hani ben böyle uzun kılmadan şey oluyorum, rahatsız oluyorum. Bundan sonra ama böyle şöyle bir şey yok sünnette, böyle bir uygulama yok. ve selefte camiye giren tek tek görüşünü belirtirdi imam. ''Bak ben uzun namazı sevmiyorum ha'' falan. Böyle bir uygulama söz konusu değil. de hoş da olmaz. Yani düşün hiç tanımadığın bir adam içeri girdi, hafif kıldıran namazı dedi sana mesela. Ee, öyle olur mu yani? Arada bir ülfet oluşmaz yani. Daha doğrusu bir nefret e, oluşur. Onun için adaba uygun bir şey değil yani öyle söyleyelim. Hastalığını bildirdiği zaman... He o olur. Mesela diyelim ki bir adam hastaysa, e, imam eğer kendi mescindeyse imama diyebilir, bak ben bu konuda hastayım diye. Şöyle, şöyle yap diye. Zaten bir sonraki konuda onu işleyeceğiz. Yani gerçi hani böyle özel bir uygulama yaptırmasına gerek yok. Kendi hastalığına göre namazında bazı değişiklikler yapabilir. E mesela yani sandalye koyar. Mesela ayakta durmaktan. Adam uzun namaz kılıyordur ama hastadır. Ayaklarında problem vardır. E sandalye koyar oturur mesela. Öyle değil mi? Ayakta durmaya gücü yetmiyorsa sandalye koyar oturur. E misal. Veyahut da yerde oturur. sandalyede değil yani direkt yerde oturur şey yapar. Namaz kılar mesela. Yani kendi durumuna göre değişiklik de yapabilir. İmam'a durumunu da arz edebilir. başka? Yok. Bu akhırdı alamin.